Allahuma salli ve sellim ve barik hala abdike ve rasulike ve nebiyike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellime teslimen kesiran emma abad bugün 23 Ekim 2009 Cuma yeni umdetül fıkh umdetül fıkh derslerimizin üçüncü dersi tevfik Allah'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah Akhir, Metin kısımlarını biraz sesli oku inşallah. inşallah buyur Bismillah Elhamdülillah Selam ve Selam ve Selam Resulullah. Müellif İbn-i Kutani radıyallahu diyor ki Suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz. Evet. Suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz. Şimdi taharet ikiye ayrılır. Büyük taharet küçük taharet. Büyük taharetten kasıt Gusül. Küçük taharetten kasıt, abdest. Şimdi diyor ki suyun dışındaki taharetten. Peki taharet ikiye ayrılır. Hades'ten taharet, necasetten taharet. Bir, hadesten temizlenmek. Yani abdestsizlik ve cünüplük halinden temizlenmek. İki, necasetten. Yani aynı pisliklerden ne yapmak? Dinin pis saydığı şeylerden temizlenmek Şimdi suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz dediğimiz zaman müellif hadesten tahareti mi kastediyor yoksa necasetten tahareti mi? Hadesten tahareti kastediyor onu geçen derste anlattık. Ne dedik? Hadesten taharet su dışında başka bir şeyle hadesten taharet olmaz bunda icma vardır ancak nebiz hariç. Bunda da işte bu Hanife olsun. Kerim olsun. Evza olsun. Hasan el Basri olsun vesaire. Bunlar muhalefet etmişti. Bunları anlattık. Ve ikinci kısım olan bu da necasetten taharet kısmı. Necasetten taharet kısmı da hasıl olmaz oluyor cümle. O yüzden dönüyoruz müellifin lafzına. Müellif rahimehullah ne demiş oluyor? Suyun dışındaki akıcı ve sıvı şeyler ile Necasetten taharet hasıl olmaz. Yani kişinin elbisesinde veya bedeninde veya namaz kılacak yerde, mekanda. Eğer bir dinin pis saydığı bir madde varsa, mesela büyük pislik gibi veya idrar gibi veya kan gibi bir rivayete göre. Bunlar varsa kişinin bunları temizlemesi ancak su ile gerçekleşebilir. Suyun dışında herhangi bir madde, benzin, tiner, meyve suyu, çay, portakal suyu, yani sıvı aklına gelecek temiz her şey. Düşün, bunlarla bu bedendeki, namaz kılacak mekandaki veya elbisendeki pisliği temizleyemez adamın birisi geldi. Mescidin bir köşesine idrarını yaptı. Onun tutup idrarına bir kova benzin dökemezsin. Bir kova portakal su dökemezsin. Çay dökemezsin. Dökersen o hala pis hükmündedir. Temizlenmez. Tamam. Bu cumhur ulemanın görüşü böyledir. Cumhur ulemanın görüşü böyledir. Çünkü bunlar diyor ki Allah Kur'an'da buyurur ki Eğer su bulamazsanız su temiz bir toprakla, temiz bir sahitle ne yapın? Teğmü verin. Diyorlar ki bu her ne kadar hadesten taharet içinse de bu necasetten tahareti gerektirir. Taharet içindir aynı şey söz konusudur. Tamam. Cumhur ulemanın görüşü budur. Diyorlar ki Mesela bizim elimizde bununla alakalı deliller çok. Neden? Diyorlar ki mesela örnek. Ne bir Arabi gelip mescide pislediğinde. Nebi sallallahu ne dedi? Su bu ala bevil Arabi zenuban mimma Arabinin icarerina sidiğine ne yapın? Bir kova su, su dökün. Nebi sallallahu aleyhi buradaki su dökün lafzı emir mi? Emir. Emir deneyi ifade eder aslan. Vücubiyet ifade eder. Yani Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman o emri nedir? Vaciptir o emri yerine getirmek aslen. Ta ki özel bir delil gelirse o zaman sünniyete döner. O ayrı. Tamam mı? Özel bir karine gelirse. Diyorlar ki yine hayız kanından soran sahabeye Nebi Sallallahu Aleyhi yine ne diyor? Huttuhi ve kurusihi ve gzilihi bilme. Yani ne diyor onu işte parmağına kazı Tırnağına vesaire çit ile falan. Sonra da ne yap? Onu yıka. Su ile yıka. Yine bu da Nebis Aleyhisselam emir, emir vücubiyet ifade eder. Baktığın zaman bu ve buna benzer bütün rivayetlerde su gelmiştir diyorlar. Bu cumhurulama. Su gelmiştir diyorlar. Ve bu su dökülmesine veya bu suyun kullanılmasına Nebis Aleyhisselam'ın emri vardır. Yani bu naslar bize gelirken emir sigasıyla da gelmiştir. Emir de vücubiyet ifade eder ve suyun dışında başka hiçbir nas yok ki su dışında başka bir şeyle bunların temizlenmesini emrettiğini veya kabul ettiğine dair. O yüzden bütün bu naslar bize gösteriyor ki, delalet ediyor ki su dışında başka herhangi sıvı bir şeyle taharet hasıl olmaz. Yani bugün bu görüşe göre, bugünkü kullanılan çamaşır suları, bu sıvı temizlik malzemeleri, maddeleri geçersiz oluyor. Tamam mı? Bu cumhur ulemanın kavli. Ancak bazı alimlere göre ki buna İbn-i Teymiye sık sık sair kitaplarında bir birçok kitabında buna işaret eder. İbn-i Teymiye Rahimallah. Diyorlar ki hayır, su dışında Herhangi bir sıvı maddeyle, eğer temizlik hasıl olduktan sonra, su dışında herhangi sıvı bir şeyle taharet hasıl olur. Çünkü diyorlar ki taharet, ahi bak, taharet, yani hades, bu hades ne? Abdestlilik veya cünüplik halde. ki hades, hissi bir necaset gibi değildir. Yani hadeste tabii ki dinin bir emri gerekir, o hadesi neyle kaldıracağına dair. Tabii ki dinden bir emir olması gerekir. Çünkü bu manevi bir olaydır. Bu manevi olayın kalkış şekli dininin tayiniyle gerçekleşir. Ancak necaset böyle değildir diyor İbn-i Ve onun görüşünü savunan başka alimler. Diyorlar ki tabii ki e, Hades için e, Nass'ın hitabı gerekir. Ancak Necaset için bu söz konusu değildir. Çünkü necaset hissi bir şeydir, ayni bir şeydir. Mesela bir insan bu odaya girse, sen dıştan bakarak onun cünüp veya cünüp olmadığını, abdestli veya abdestsiz olduğunu anlayabilir misin? Anlayamazsın. Çünkü neden? Hades için nedir? وَصْفٌ قَائِمٌ بِالْبَدَنْ يَمْنَعُ مِنَ ve وَمِنْ مَا تُشْطَرَتُ بِهِ اَتْتَّهَارَةِ Yani nedir Hades? Hades'i biz nasıl tarif etmiştir etmiştik? Bedende kaim olan manevi bir şeydir. Tamam mı? Namaz veya namaz gibi şeylere engel olur. Hades. Yani manevi bir şey. Ama pis böyle bir şey değil. Yani bir insanın üzerinde bir pislik olsa. Sen bakarak onun pis olup olmadığını anlarsın değil mi? Görürsen o pisliği. O yüzden diyorlar ki İbn-i ve bu şekilde söyleyen alimler diyorlar ki hayır. Bu Hades'te tabii ki Kur'an sünnetten gelen lafzın bizzat muhatabı bizi ilgilendirir. Ama necaset için bu şey tam olarak söz konusu değildir. Çünkü necaset hissi bir şeydir. Tamam mı? Bu hissi şeyin yok olması ile beraber hüküm ne olur? Yok olur. Yani kişinin üzerinde necaset var. Bu adamın el elbisesi veya elinde necaset var. Bu adamın eli hükmen nedir? Dinde pistir. Neden? Üzerinde hissi olan bir necasetin olması. O hissi olan bir necasetin, ahi bak şimdi, hissi olan bir necasetin kalkması, hükmü kaldırır mı? Kaldırır. Çünkü neden? Sen o odama niçin pis demiştin? Elinde o pislik var diye. Şimdi meyve suyuyla, benzinle, çayla vesaire o pislik gittiği zaman hissen sonra o adamın elinde pislik görüyor musun? E olmayan şey nasıl pisleyeceksin? Anladım mı mantığı? O yüzden diyorlar ki bu Hades gibi manevi bir şey değil ki. Sen bunu tutup hani kafana göre kaldırasın. Tabii ki Allah su diyorsa suyla yapmak zorundasın. Çünkü bu manevi. Ama necasetler hissi bir şey olduğu için bu hissi şey vücudiyetine veya yokluğuna göre değer kazanır. Çünkü o pislik o elde yokken o el temizdi. Ne zamanki o pislik o ele isabet etti o el pislendi Ve o pislik elin bulunmasıyla o ele pislik hükmünü verdi. Ne zamanki o pislik kalktığı zaman ne olacaktır? Kalkacaktır. Bir insan hürdü, esir alındı, köle oldu. Azad olundu, hürre döndü. Yani el-hukmu yedûru ma'a illetihi vucûden ve ademe. Hüküm ancak illetiyle beraber hüküm. Ancak illetiyle beraber varlığı veya yokluğu söz konusu olabilir. Yani bir hüküm var ortada. Bu hükümün o hükümde olmasına sebep bir hüküm var ortada. Vacibiyet hükmü mesela veya şu hükmü bu hükmü. Bir hüküm var ortada. O hükümün o hükme gelmesinin sebebi bir illet. Bir hüküm var. O hükmün o hükümde olmasının bir tane sebebi var. O sebebin varlığı onun o hükme varmasına sebep olmuş. Ne zaman ki o illet kalkarsa, o zaman hüküm de ne yapar? Kalkar. Senin bu kadın sana haramdı. Evlenme nikah illetini sebebini koydun. Helal olması için ne oldu? Helal oldu. Boşandın. Ne oldu? Haram oldu. Bak görüyor musun? El hukmu yeduru illetih. يَدُورُ مَعَا اِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمَ Eğer bir illet varsa, bak şimdi kalk. Ve o illetin, o hükümün varlığı, o illetin varlığı veya yokluğuna göre değer kazanıyorsa, o zaman bakarız, o illet ne zaman varsa hüküm vardır, ne zaman kalkmışsa hüküm yoktur. Şimdi elim temiz. Tuvalette ihtiyacımı giderirken elime idrar damladı. Bu idrar nedir? Pistir. Bu idrar, Elim nedir? Elim hükmen ne oldu? Pis oldu. Doğru mu? Peki bu pis pis olmaya sebep illet neydi? Nedir? İdrar. İdrar. Değil mi? İdrar. Ben şimdi bu idrarı kaldırırsam. Bak şimdi ne ile kaldırdığımı düşünme. Kaldırırsam. Tamam mı? Kaldırırsam. Bu elim temiz mi, pis mi? Temiz. Neden temiz? Çünkü onun pis olmasına sebep idrardı. O idrarın kalkmasıyla hüküm kalktı. O yüzden diyoruz ki necaset de aynı bir şey olduğu için burada biz Nass'ın bize suyla hitap etmesi illa suyla olmasını gerektirmiyor. Çünkü Nass'ın istediği, bak şimdi ahi, Nebis Aleyhisselam arabın bevline idrar dökün dediğinde, nebi Nebis Aleyhisselam'ın istediği suyun dökülmesi mi, bak bu lafız çok dikkat et marfı ki ibarelerdir. Bunlara dikkat etmediğin mevzunun fıkhi noktasına yakalayamazsın. Nebi sallallahu istediği su dökülmesi mi yoksa idrarın temizlenmesi mi? İdrarın temizlen. temiz. Ya su dökülmesi olsaydı Arabi gelmeden önce de derdi, mescide bir kova dökün, canım sıkıldı gibi. Veya alalım şu suyu gidin işte çölde bir yere dökün gelin. Bir kova Cenab-ı Nebi sallallahu canı istemiş, bir kovası dökmüş. Yani kim diyebilir burada Nebi sallallahu aleyhi istediği su dök su dökülmesi olduğunu? kim diyebilir? Kimse diyemez ha. İstenen ne? İdrarın gitmesi. O zaman bak şimdi. İdrarın gitmesi neyle hasıl olursa ne bilsen efendim kastı yerine gelmiş olur mu? Ne ile hasıl olursa bu idrarın gitmesi ister suyla ister benzinle vesaire. Ne bilsen efendim istediği hasıl olmuş olur mu? Olur. olur. Çünkü neden? Bak şimdi afiyet. Burada su kısmı muharracun mahracel ghalib. Bu da fıkıh usulünde başka bir kaydedir. Muharracun mahracel ghalib ne demek afiyet? Muharracun mehracel galib ne demek. Yani bir şeyde, bir herhangi bir olayda, bir oluşumda bir şey çoğunlukla kullanılıyordur. O yüzden o zikredilmiştir. Yoksa illa o olacak diye bir şey yok. Yani ne gibi? Şimdi, bir toplumda aslen necaset neyle giderilir? Suyla. İşte bu su galiben kullanılan şeydir. O yüzden bu galiben kullanılan şeyin zikredilmesi illa o şeyin zatını kastetmeyi gerektirmez. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir şey bekleyebilir misin? Arabın bevrine bir kova meyve suyu dökün, bir kova bal dökün, bir kova çay dökün. E tabii ki su diyecek. Çünkü su o zaman galiben kullanılan bir şeydi. Anlatabiliyor muyum? Galiben neydi? Kullanılan bir şeydi. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in orada istediği suya değil, bizzat neyedir? Necasetin kendisi nedir? Şimdi Allah helalleri, haramları vesaire saydığınızda diyor ki ve odalarınızda bulunan zevcelerinizin eşleri, şey, eşlerinizin kızları. Şimdi senin bir tane eşin var. Senden daha önce evlenmiş. Tamam? Bir tane de kızı var. Şimdi Allah bundan bahsederken diyor ki odalarınızda, hucurlarınızda bulunan, hücrelerinizde bulunan eşlerinizin kızları da Yani peki ben diyebilirim yok ya eşimin kızı bana helal çünkü o benim odamda değil üst katta veya işte alt sokakta oturuyor alt odada neden çünkü Allah bana ne diyor Kur'an'da odalarınızda bulunan e benim odamda değil ki ne yapacağız diyelim ki ben evlendim değil mi evlendim ikinci evliliği yaptım ikinci katta bir, birinci hanımımla oturuyorum İkinci katta üst katta da ikinci hanımım evli olan ikinci hanımım var. Yani daha önce evlenmiş ve kızı olan ikinci hanım var. onlar da üst katta bir daire kiraladım. Orada oturuyorlar. Tamam. Üst katta oturuyorlar. Ben de alt katta oturuyorum. Kızı bana ne? Haram. Ama bana ne? Ayette diyor ki odalarınızda bulunan heh? odalarınızda bulunan kızlarınız. İşte bu icma ennedir muharracın mekracel galib. Çünkü aslen hanım kimle yaşar? Kocasıyla yaşar. Ve nerede yaşarlar? Aynı evde yaşarlar. Kızıyla beraber vesaire. Değil mi? O yüzden Allah orada galip olayını getirmiştir. Bu da tefsirde de kaydedir. Fıkıhta da, hadiste de kaydedir. Muharracun mekracel galip. Allah o galip olan şeyden bahsetmiştir. Yoksa illa kızın senin odanda olacağı diye bir şey söz konusu değil icmaen. Bir insan diyemez. Benim şu anda hanımın kızı da bana helal. Çünkü benim odamda değil üst katta. Onlara ev kiralamış. Ala kulli hal. Muharracun mekracel galip olayı vardır. Tamam Muharracül mehracel galib olayı, fıkhın her yerinde kullanılacak şartiyeti söz konusu değildir. Ama siyak, sibak ve karineler burada Muharracül mehracel galib olayını devreye sokar ki bu da bunlardan bir tanesidir. Tamam. O yüzden diyoruz ki, e, burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu, istediği necasetin giderilmesidir. Tamam. <gülüyor> Bak şimdi. Ne dediler bunlar Cumhur? Naslar su hakkında geldiği için su hakkında iktisar ederiz, yetiniriz. Başka bir şey kullanamazsın. Caiz değil. Güzel bak şimdi. Yine elden örnek veriyorum. Benim işaret parmağım. Baş parmağım düşün. Baş parmağımı. Ben tuvalette ihtiyacımı giderken baş parmağıma pislik isabet ettim. Sadece baş parmağımı ama. Şimdi Cumhur'a göre ben bunu ne yapamam? Temizleyemem. ne ile temizleyemem? Sıvı bir şeyle su dışında ancak suyla temizlerim benzin döksen bu pisliğin hepsi bile gitse hükmen bu elim pistir cumhur'a göre anladın mı? şimdi bak o zaman, bu cumhur'a soruyorum ben ben bu elime pislik ulaştıktan sonra oldu ki o an bir parmağım koptu mesela örnek baş parmağım koptu gitti bu elim temiz midir ahı hiçbir şey yok elimde parmak yok ya nasıl pis olabilir bu elimde Onlara bile, bile sorsan Cumhur'a evet temizdir derler. Çünkü o parmak yok artık. Pis olan parmak. Ama onlara biz reddiye getiririz. Sizin bu mantığınıza göre yani bu sözünüze, kavlinize göre bu elin pis olması lazım. Neden? E suyla temizlemedim ki ben onu. Diyecekler ki olur mu ne alakası artık o parmak gitmiş. Diyeceğiz ki bak parmak gitmiş sebebi ne? İlleti ne? O parmak gitmiş de baş parmak. Sebebi ne? Yani pislik yok orada artık. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o kavli neye ele veriyor? Pislik olmadıktan sonra bitmiştir olay. Pislik yoksa hüküm bitmiştir. Bu bir. İkincisi, bak şimdi kakaya. Ummu Seleme radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hani elbisesi uzun vesaire. Soruyor ya Nebi sallallahu aleyhi ve selleme e yerde pislikler oluyor bizim elbisemize. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Ondan sonra gelen kısım yani diyelim ki yüce 50 metre yürüyeceksin. mescitle ev arası. Soruyorsun Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı. Ümmü Selemi soruyor. Yani ben gidiyorum mesela. Ben biraz tefsirli anlatıyorum ki anasını. E, 50 metre mescidle evim arası. E yolda elbiseme yerde necaset isabet edecek. Nedir bunun hükmü? Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam ne diyor? Yutahhiruhu mâ ba'dehû. Ondan sonra gelen. Yani sen 20 metrede diyelim ki pislik isabet etmiştir. Olabilir. 20 metreden sonra gelen o kalan 30 metre ne yapacak onu? He? Temizler. Peki Hanüs'ü? Anladın mı? Hanüs'ü? Demek ki su şart değil. Orada illet pisliğin gidip gitmemesi. Doğru mu? Hı -hı. Hı. Yine ee, Ayşe Radıyallahu Allah'tan gelen hadis izaumu ilhalala feliye tatlı feliyeteccmir çeşitli rivayetler var Ahmet üstüstü geçen feliye şeklinde feliye tatıp bir fellasyati ahcar ve inne tuzi sizden birisi tuvalete gittiğinde bu he? helaya gittiğinde üç taşla gitsin bu ona caizdir şimdi kişi isticmar olayı vardiğinde değil mi Bunlar hepsi gelecek İsticmarla temizlenen bir insan. Üç taş ona caiz mi? Pisliği aldıktan sonra kabasını. Hı hı. Kabasını aldıktan sonra. Tamam mı? Temiz mi? Hı hı. Temiz. Hani su? Nebisa sen bu ona ne diyor? He? Caizdir diyor. Hani su? Tamam mı? Peki bunların getirdikleri delilere örnek verdik. Dedik ki orada Nebisa Selam'ın istediği pisliğin temizlenmesi. Başka bir hediye daha var onlara. Şimdi bak hafif. Nebisa Selim'in şey olsun, o haiz kanından soran sahabe olsun veya e, mescitte bulunan sahabeleri olsun, hani o Arabi'nin bevrüne su dökün dediği zaman. Burada Nebisa Selim'in neyi emrediyor onlara? Bir fiile emrediyor. Değil mi? Bir fiili emrediyor. Fiilin emri, bu da kaidedir. Bak şimdi. Fıkıhta kaidedir. Tabi bunların hepsini naslardan istimbat edilmiş bu kaideler. Bunlar uzun. Artık nasip olursa ileride zaten fıkıh usulü okumayı da niyetimiz var. Okurken bunlar inşallah işlenecek. Şimdi diyoruz ki bu esma hadisi olsun. işte o haiz kanının temizlenmesiyle alakalı olsun vs. Fi fiil için emirdir. Fiil için emir olan şey de illa o fiili kastetmeye kast gerektirmez. Yani senden bir şey soruyor. Bak şimdi. Senden bir şey soruyor birisi. Şunu nasıl yapayım? Sen onu onun nasıl yapılacağını anlatıyorsun. Ama bak kasıt sahabenin kanın temizlenmesi veya kanın çıkması olayı. Onun kastı başka bir şeyle alakalı. Senin o kastı nasıl yerine getireceğinle alakalı bir fiil beyan etmenin emredir bu. O yüzden bu şekildeki fiilin emri vücubiyeti gerektirmez. Bu biraz karışık bir mevzudur. İleride bunun tavsilatı gelecek inşallah. Tamam O yüzden diyoruz ki Allahu u Alem. Burada racih olan görüş raci olan görüş e, İbn-i Teymi'ye ve e, onun gibi düşünen alimlerin görüşüdür ve bu Hanifi mezhebinden de bir vecehtir zaten evet bir de mesela evet. Hanifi mezhebinden de bir vecehtir yani evet. Hanifi mezhebinden de bu söz sadır olmuştur yani suyun dışındaki akıcı sıvı bir şeyle necaset hasıl necaseti gidermek hasıl olur bugün fazla uzatmayacağım. Bu konun dışına çıkmayacağım. Sadece bir bu cumhurun görüşüne bir reddiye daha vereceğim. Bir usulle alakalı. Ondan sonra dersi bitireceğim inşallah. Bak şimdi bunu dinle. Çünkü önce bir fıkıh usulünden bir kayda anlatacağım. Bu kaydayı anlattıktan sonra bizim şu anki meselemize tatbik edeceğiz. Dersi bitireceğiz. Bu çok önemli. Bunu iyi fıkh etmen lazım. Çünkü bu kayda fıkhın hiçbir babı yoktur ki Bu kayda mutlaka o bablardan bir mevzuya bir mevzuda kullanılmış olmasın veya bir mevzuda tatbik edilmiş olmasın. Mutlaka. Tamam mı? Yani fıkhın kurallarından fıkıh usulündeki en meşhur mevzulardan bir tanesidir. Mantuk ve mefhum oluyor. Şimdi bu e, işte mefhumul muvafaka, mefhumul muhalefe onlar var. O, o tavsile girmeyiz. Ancak mefhumul muhalefet kısmını anlatacağız. Şimdi bak bakayım. Mefhum ne demek? mantık ne demek? Bunları önce anlatalım. Şimdi Kur'an ve sünnette diyelim ki bir nas geldi. Bu nas'ın neyi var? Lafsı var. Diyor ki mesela bu siyahtır. Bak şimdi bu siyahtır cümlesi bir nas olarak düşün. Bu siyahtır cümlesi nas'ı neyi oluyor? Mantık olur. Yani lafsı orijinal lafsı nutk ettiğin şey mantık, nutuktan geliyor. Tamam? Yani mesela ne diyor Allah? gece ve gündüz içerisinde 5 vakit namazı ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Böyle ne gördün? Hadis. İşte bu bu lafızlar orijinal gördüğün, nutk ettiğin, laf ettiğin, telaffuz ettiğin bu lafızlar nedir? Onasının neydir? Man tokudur. Bir de bazen lafızların neyi olur? Mefhumu olur. Mesela normal hayatımızdan örnek verelim. Bak şimdi. Diyor ki diyor ki çocuğun sana baba yolda gidiyorsun bir oyuncak görüyor dükkanı. Diyor ki baba bu oyuncağı alır mısın bana? Sen diyorsun ki eğer yarınki, yarın da sınavı var diyelim ki bunun. Çocuğun işte ilk okula gidiyor atıyorum. Eğer sınavı geçersen bu oyuncağı sana alırım. Bak şimdi kalkayım. Lafız olarak içinde sınavı geçmezsen bu oyuncağı sana almam lafı var mı? Yok lafız olarak yok. Peki mantık olarak ne var? Mantık olarak ne var? Oğlum mantıkın içinde ne var? Oğlun sınavı geçerse sen ona he bu alacak mısın Mantık budur işte. Tamam mı? Yani orijinal lafdı. Mantık. Lafsın zahirinin direkt delalet ettiği şey. Tamam O yüzden diyorsun ki bu Nass'ın mantıkında bu çocuk sınavı geçerse ona oyuncak almak varmış. Tamam mı? Ama mef, me, lafzın mantukunda oğlum bu sınavı geçmezsen sana o oyuncağı almayacağım yok. Ama mefhumunda var mı? Var. Yani mefhum, mantukun muhalefeti olarak, zıttı olarak, tersi olarak anladığın şeydir. Bu mefhumul muhalefet. Tamam. Yani bu cümlede lafız olarak yok ama ters anlayış olarak, muhalif muhalif anlayış olarak Ne var? nassın içinde var. Buna da mefhumun ne denir? Muhalef. Yani ne demek oluyor? Oğlum. Lafız olarak yok bu ama manu olarak şu var. Oğlum. Eğer sınavı geçmezsen ama sen bu sınavı geçmezsen bunu almayacağım var. Doğru mu? Doğru. Bak şimdi kalkayım. Peki. Diyelim ki burada iki tane. Şimdi bunu anladık. Şimdi sana başka bir şey takrir ettikten sonra bu kaydayla alakalı mevzumuza tatbik edeceğiz bunu. Şimdi bak. Bir tane Bukhari'de hadis var, bir tane de Müslim'de hadis var diyelim mesela. Bukhari'deki hadis diyor ki bu hüküm B'dir. Mesela örnek bu hüküm B'dir. Bu hüküm B'dir. Müslim'de de bir tane hadis var. Ama bak Bukhari'deki hadisin mantuku, lafzının orijinalinde öyle diyor. Bu hüküm diyor nedir? B'dir. Müslim'de de bir tane hadis var. Hadisin lafzında mantukunda, da lafzında bu hüküm A'dır diye bir şey söz konusu değil. Ama o müslimdeki hadisin mefhumunda B olduğu ortaya çıkıyor. B olduğu anlaşılıyor. Tamam? Buhari'deki hadisin mefhumu şey mantuku mu alınır? Yoksa Müslim'deki hadisin mefhumu mu alınır? Veya iki, iki hadis Bukhara'da olsun önemli değil. Hani bu kafa karıştırmasın. Bukhara'da iki tane ayrı ayrı hadis taharet kısmında. Bak şimdi taharet kısmında. Hadisin daha böyle bir açık bir şeyle örnek vereyim ki anlaşılsın. Taharet kitabında Bukhara'nın iki tane ayrı ayrı baplarda hadis var. Bir tanesinde diyor ki şöyle yaparsan abdesti bozar. Lafızın orijinalinde diyor ki şöyle yaparsan abdesti bozar. Başka bir hadis daha var Bukhara'da. Lafzında şöyle bir şey yok. O şey var ya hani o bozan şey. Onu yapmazsan onu yaparsan abdestini bozmaz diye bir şey söz konusu değil. Ama mefhumunda öyle o anlaşılıyor. Hangisi ele alınır? Mantık, Mantık ele, ele alınır. Bunda bir sorun yok. Bak daha açık lafızlarla örnek vereyim mi? Bir nas düşün. Şimdi bak bile bile e, fıkıhtaki şeyle ö... E, Var olan veya yok olan bir şeyle örnek vermiyorum ki. Bu ileride tatbik edildiğimiz zaman bakalım. Bu tabircası biraz sınavlı şekilde olacak. O yüzden o örneği vermiyorum. Yoksa veririm yani. Şu abdesti bozar ve tamam mı? Önemli değil. Bak şimdi. Kahve içmek. Diyelim ki bir tane lafızda bir tane nas var bu kadar. Diyor ki kahve içmek abdesti bozar. Tamam mı? Kahve içmek abdesti bozar. Lafızın orijinalinde var. Bu kar'de de başka bir hadis daha var. Aynı kitabı tarihte. Kahve içmek abdesti bozmaz demiyor. Lafız olarak. Ama mefhum olarak abdesti içersen he? abdesti bozar anlıyorsun mefhumundan. Hangisi ön alınır? Hangisi? Mantık. Çünkü mantık asıldır. Çünkü senin o mefhum, mefhum illa e, mutahakkik değildir ama mantık asıldır bizim için. Tamam mı? Mantuk nedir? Asıl. Asıldır. Bak şimdi gelelim kaydemize uygulayalım. Şimdi Nevi sallallahu aleyhi ve sellem ne emretti Arabi'nin bevrine? Su dökülmesini. Hayız kanından bahsediyor. Su ile temizlenmesini. Vesaire vesaire. Peki bu hadislerin lafzında su ile temizlenmek yani mantukunda su dışında başka bir şeyle temizlenmez temizlenmez var mı? Yok. Yok. O zaman bu alimler Tekrarlıyorum burayı. Nebis A.S. emretti bazı necasetlerin suyla temizlenmesini. Nebis A.S. emrettiği bu nasların mantukunda yani orijinal lafzında suyla temizleyin ama su dışında başka bir şeyle temizlenmez lafzı var mı? Mantık olarak yok. Peki bunlar suyla temizlenmeyeceğini o zaman nereden çıkarmış oluyorlar hadislerin? Mefhumundan. Doğru mu? Doğru. O zaman diyorlar ki Nebis A.S. suyu emrettiğine göre demek ki Su dışında başka bir şeyle temizlenmeyeceğini anlıyoruz. Mefhumdan anlıyorlar. Bu mefhum. Peki nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmü selemeye bu kara parçası var ya ileride yürüyeceğin devam edeceğin orası temizleyecek dediği zaman. Suyun dışındaki başka bir şeyin de temizleyeceği o hadisin neresinde var? Mantıkunda var orijinal lafsında. Çünkü o toprak temizler diyor. Peki şimdi burada mefhum ile, bu cumhurun bu naslardan anladığı mefhum ile mantık çatıştı. Hangisi alınacak? Mantuk alıncaz. O yüzden اِذَا تَعَارَدَ الْمَنْتُوقُ مَعَ الْمَفْهُومِ قُدِّمَ الْمَنْتُوقُ عَلَ الْمَفْهُومِ Kaydedir. Mantuk ile mefhum çatışırsa mantuk mefhume mukaddemdir. O yüzden diyoruz ki Allahu u Alem burada racih olan görüş burada racih olan görüş İbn-i Teymiye ve ondan başka Hanifilerden bir vecehtir. Gittiği görüştür. İnşallah dedik bugün fıkıhı fazla uzatmayacağız. Aslında bir saat gitmemiz gerekiyordu ama hayırlısı Allah'tan. İnşallah çünkü bundan önce de zaten akide yaptık. İnşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Çünkü neden? Aslında giriş yapardım ama burada kulleteyn mevzusu var. Su iki kulleye ulaştığında kulleteyn mevzusu biraz uzun bir mevzu karışık bir mevzu. Sıkıcı bir mevzu yani. Hakikaten sıkıcı biraz. O yüzden ona gidersek uzer ders. Önümüzdeki fıkıh dersiyle itibaren onu da alalım. Ondan sonraki mevzuyu alırız inşallah. inşallah. Wallahu alim ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve sahbihi